Ee, telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40. elektronik posta adresimiz acigradio.com.tr Efendim e, bugün 3 konuğumuz olacak telefonla bağlanacağımız e, programda işleyeceğimiz konumuz ise güvenli yaşam, iş sağlığı ve güvenliği. Şimdi Şevket Keresteci Bey'e bağlanacağız. Akut'un basın sözcüsü Şevket Bey merhabalar. Merhaba, iyi yayınlar. Sağolunuz, çok teşekkürler. Efendim, e, anonsda da belirttiğim gibi, bugünkü programımızda güvenli yaşam, iş sağlığı ve güvenliği üzerinde evet. duracağız. Biliyorsunuz son iki haftadır birbiri üstüne e, olaylarla karşılaştık. Geçen hafta e, sizin de e, aramalarda bulunduğunuz Zekeriya Köy'de e, bir e, çocuğun, Havuzda boğulması olayıyla karşılaştık. Onun dışında 3. Köprü'de bir problem oldu ve 3 işçi işçi canını kaybetti. Keza Eminönü Üsküdar vapur iskelesinde pusetinden kayıp düşen çocuk, arabalı vapurdan düşen araç böyle üst üste hep güvenlikle ilgili, güvenli yaşamla ilgili sorunlarla Karşı karşıyayız bir değerlendirme rica ediyorum Şevket Bey sizden özellikle bu Zekeriya Köy olayından hareketli çünkü hakikaten bazı bilgilere de ulaştıktan sonra son derece şaşırtıcı olduğu anlaşılıyor ne dersiniz AKUT'un bu konudaki değerlendirmeleri nelerdir sizin kişisel gözlemleriniz nelerdir batılı ülkelerde, güvenliğe önem veren ülkelerde bu tür konular nasıl ele alınıyor? bu konuda sizin değerlendirmelerinize başvurmak istiyoruz. cuma geçen hafta cuma günü öğlen sabah saatlerinde kaybolup öğlen saatlerinde sosyal medya üstünden bize de şey geldi, ihbar geldi. ilk anda bir 12 kişilik ekipte 9 kişi arama kurtarma, 3 de yan personel mi? 12 kişiyi en ...bölgeye intikal ettiydi. Daha sonra akşam... E, ...diğer arkadaşlarımla da katılımıyla... ...20'ye çıktık, 22'ye çıktı, ...24'e çıktık. 24 çıktık. E, bir gün sonra Cuma günü... ...öğün itibariyle sadece Apı Delim'e... 40 kişi... E, ...iki tabu mavi vereli... ...iki tabu asker... E, ...ayrıca tüm sivil... ...İstanbul'da tüm arama kurtarma ekiplerinden... ...ekipler vardı. Öğlen saat 1 gibi de... ...sahada 2000 kişiye ulaşmış profesyonel arama ekibi vardı. Çok iyi organizasyon oldu. Ee, arama kurtarma konusunda tabii ki halkın eleştirileri olabilecek ama e, bir doğa araması niteliğinde başladı. Daha sonra meskul mahal sınırları içindeydi. E, yavaş yavaş önce doğadaki umutlarımızı izledikten sonra daha sonra dedim meskul mahalledeki e, bizim eks e, şeyi, kayıp kişiyi artık daha canlı olarak bulamayacağımız saatlerde şey araması yapılacaktı. Yani e, nasıl diyeyim ne yani Aranmış şeyler. İlk gittiğimizde bu bölgenin bize arandığı söylendi zaten. Evin yanındaki havuzun. Hatta yanında otoparkları bilmem ne vesaire. O alan hepsi Bu evin kapısı kapalıydı. Ve bir şekilde bu eve nasıl girdiyse hala çözemedik. onu Savcı Bevi'yle dün söylemiş. Pamuk'un o, o nasıl geçip iki ev arasından Havuza gittiği veya peşin peşinde gittiği bilmiyoruz. Sonuçta bu kaza geldi. Tabii ki istemezdik böyle olmasına ama kurtarma konusunda gerekli çalışmalar, gerekli organizasyonlar ve hatta da halkın da katılımına gönüllüleri de organize etmeyle Cumartesi günü saat 3'e kadar Küçük Pamir'in bulunmasına kadar bu olay devam etti. Arama süreci bu şekilde devam etti. Evet. Diğer taraftan bakarsanız büyük ihtimalle pamyon, o ilk, ilk sokağa çıkıp daha sonra içeri girdiğinde ondan sonra havuzun bölgeye geçtiğini düşünüyoruz. Çünkü 10 dakika sonra güvenlik kameraları. Şimdi buradan artık güvenli yaşama yavaş yavaş da dönüyoruz. Evet. Ee, bölge bir kere daha meskul mahal. Meskul mahalde daha çok tek evler var. Herkesin kendi evi var. Meskul kendi Ev var ve bütün evlerin hepsinde kameralar var fakat çoğu çalışmıyor önce güvenlikli yaşam dediysek yani hatta baya e, baya e, çoğu çalışmıyor yani o evin tam pamiyon e, evinin sağ tarafında bir ev var o evden öyle bir güzel görüntü var ki bir kamera görüntüsü alabilir ki yerine baktığınızda ama kamera çalışmıyor evet. e, kameralar çalışmayınca da zaten birçok şey ama burası da meskun bir var. ev değil mi Tabii o da meskul bir ev yani tam köşenin, dört köşenin bir köşesindeki bir ev yani dış kameralar hiç iç kameraları var, çalışmıyor. Evdeki bir devam yok mu bilmiyoruz. Varsa hani niye kameralar çalışmıyor yoksa niye kamera takıldı gibi düşünülebilir. Ee, en büyük problemlerden biri de Giyaköy'deki kamera sorunuydu. Diğer taraftan... Kamera bilgilerine dedi, hemen ulaşabildiniz mi Şevket Bey? E, kamera bilgilerine ben hani kendi görevimde olacağı ben görmedim ama e, yani şeydeki özellikle jandarma istemiş bütün kameraları. Çünkü operasyonun başında jandarma vardı. Oradaki bölgede iki tane komutanımız vardı. Biz onların altına gittik. Evet. Onların e, koordinasyonunda çalıştınız. Evet. Onların koordinasyonuna girdik. E, biz orada bir, bilgisayarlarla bir şey çıkardık. Bölge çıkardık. Alanlar her yer haritalarda ölçüldü. Anında girildi. Yani şu anda ekiplerin hepsini özellikle cumartesi günü o kadar kalabalık ekip olmasından ekiplerin hepsini bölgede görebiliyorduk. Kimseyi alanmamış yerlere bir daha, pardon alanmış yerlere bir daha sokmuyorduk. Bilgiler rakamı yapmıyorduk ama doğada da değilmiş sonuç olarak. Oradaki aramalar sadece sınıfta kaldı. Kafa bir tabirle ama istenilen düzeyde tatbikat seviyemiz bir adam oldu mu oldu ama ya Ademandaşın bize o söylediği gibi veya işte sosyal medyada bize söyledikleri gibi yandaki evin havuzundan çıktı şanssızlıkta keşke anne yani olması keşke sağ bulsa kardeşimiz ama olmadı. Konuşmanızın başında o evin de aranmış olduğu başlangıçta evet. bildirildi demiştiniz. Ee, ve o da yan, tamamen yanlış bir yönlendirme herhalde değil mi? Böyle bir şey var bakın e, biz onu bölgede de konuşurken de konuşurken de, niye havuzlardan başlamıyorsunuz? Arama psikolojisinde size de canlı ararsınız ilk 72 saat evet. Sonra yavaş yavaş bir şey kabul edip aramaya başlarsınız. Eğer ilk anda geldiğiniz gibi havuzdan başlarsanız tamamen arama kurtarma personeli olarak siz bir şey başlamış oluyorsunuz. Kayıp kişiyi ...olumsuz yönde aramaya başlamış oluyorsunuz. Evet. Canlı olarak arama değil bu. Yani tamamen bizim işimizin dışında olan bir şey. Evet olabilirdi. Ama biz orada sorduğumuzda ki... ...babanın da böyle bir açıklaması var. Basından da okudum dün. Ee, biz orada aradılar. Arkadaşlar, çocuklar, mahalleliler. E ben orada bölgede de 4-5 tane çocuğum. Biz böyle aradık. Demir çubuklarla, demir sopalarla... ...veya tatlı sopalarla dediklerini biliyorum. Duydum. Yani çok komşular da bu konuda biliyor ama... Komşular özellikle e, arandı ama yine gidin ona seyinteresan bir yer çok yakın bilmem ne filan diyorlardı gittik gittik ama yine giremedik için kapı kapalıydı yani dendeceksiniz çitli atmayın çitlerde maşallah iki metrelik çitler yani evet. bir de izinsiz insanların evine giremezsin çünkü bir de şey var evin içinde e, ustalar çalışıyor o gün ustalar yoktu ama yani ustaların çalıştığı bir faaliyet olduğu belli. E siz böyle bir şekilde girseniz Allah göstersin bir tane soyulsa bir başınız böyle araya girer. Onun için hani izni olmadan yani kolluk kuvvetleri olmamasından içeriye girmek, girememek yaşadı. Bunu da yaşadık yani evet. bazı yerlerde. Bu çerçevede bir diğer operasyon olarak geçti yani. Evet. Tarafından. Şimdi efendim tabii e, özellikle Amerika bu havuzlu evler açısından oldukça eski zamanlardan beri çeşitli güvenlik önlemlerini getiriyor. Evet. İşte efendim havuzların kullanılmayan zamanlarda boşaltılması, üstünün kapatılması vesaire gibi. Hiç bilginiz var mıdır acaba Türkiye'de bu konuda bir yönetmelik var mıdır veya da bir güvenlik önlemi olarak işte bu havuzlara havuzlarla ilgili yazılı bir kural var mıdır? Hiç bilginiz var mı? Yazılı. Yani yasal bir kural olmadığını bilmiyorum. Açıkçası yalan yok. Yani şöyle evet. bir şey. Ama bildiğim benim bir böyle bir file geviliyor bazı havuzların üstlerine. Evet. Hani berrak yani kimse bir şey düşmesin, bir şey kaçmasın diye. Bir de büyük havuzlarda görmüştüm vardı Bu da çekiliyor komple havuzun kenarından itibaren öbür tarafında. Hani su, su içeride kalsın, yağmur suyu girmesin, su bozulmasın veya birisi düşmesin diye önlemine saymak lazım. Evet. Bu havuzdan hiçbirine böyle bir şey yoktu. Bazıları boştu, bazıları doluydu. O gün mesela e, Cumartesi sabah hep aynı şeyi vatandaş şimdi söyledi. Niye bu evden başlandı? O evden başlanmadı. Öncelikle geldiler e, askeri ait dalışta e, kız merkezinin bir yüz 150 metre üst tarafında orman içinde bir tane şey vardı suyu vardı. Evet. Hatta orada bazı basın mensupları da çekim de yaptılar. Orada da bir çalışmada. Ee, oranın, oranın suyunu çekti itfaiye ilk geldiğinde. Oradan bir şey çıkmadan sonra döndü. Aşağıda biraz yani e, bulunduğu yerden e, bizim kamp yaptığımız yerden biraz aşağıda bir yerde büyük bir havuz vardı. Onu çekti. Üçüncü olarak da geldi. Evin oradaki havuzuna daldı arkadaşlar. Daldılar yani. E, o sonuç olarak daldıktan sonra da, da üçüncü evden çıktı. Ama tabii hani ilk gün aranır mıydı? Niye aranmadı? alandı dendi. Biz hep bir süreye yönlendirildik. Yani şöyle dışarıya yönlendirdik Hep böyle çocuk dışarıda imajı vardı. Sokakta gören bir insan vardı orada. Hep gördüm dedi. Yani belki de gördü sonra ne oldu? Bilmiyoruz geri döndü o Pamir kardeşimiz ama. Evet zaten Pamir e, e, herhalde birkaç kez evden böyle e, değişik zamanlarda dışarıya çık, çıkan bir çocukmuş herhalde. yani. En son salı günü çıkmış. Evet. Ama yani öyle çok bir çipiş yok. Zaten Pamir yavaş yavaş şeyi öğreniyormuş. Anaokulu yolunu öğreniyormuş annesiyle beraber. Yani babasını bir değeri mi var orada? Ee, şey, Pamir yavaş yavaş dünyayı öğreniyordu diyor. Görüyordu, görüyordu, görüyordu diyor. Evet. Yani o, böyle bir açıklama da var. Böyle de bir bilgi var. Anne, bugün baba kaybolduğunda İlk havuza bakıyor daha sonra motorla gidiyor. Biraz alıyor. İkinci baktığında da zaten direkt olarak havuza bakmadan direkt olarak basıyor. İkinci yere gidiyor. Evet yani e, ailenin de... İlk bulduğu yere gidiyor. Yani onun için hani onlara da çok fazla bir şey diyemezsiniz. Doğal olarak yani yapılan bir ikinci davranışın şeyi olarak. Tabii çocuk bu buna önlem almak lazım. ...her türlü evde önlemin alınması gerekiyordu. Evet, aileye düşen Bunları. bir takım... E, ...sorumluluklar da var herhalde. Çünkü... E, ...bölük... Tür... Yani ...incelemeler sonra çıkacak. Onu tabii, tabii. Yani bu var, artık yani hukukun... e, biraz hiperaktif konusu. bir kardeşimiz. Yani baba da söylüyor... ...arkanızı dönersiniz kaybolur, bir bağırırsınız... ...ortada istasyona bir çıkar gelir diyor. Evet. Çok sesli arama yaptık bölgede. Yani hiçbir cevap şey alamamıştık. Evet... Evet. Sonuçta e, topluma, belki de baş, bize göre başarılı bir operasyon ama başarısız bir şekilde sonuçlandı. Evet, e, bundan çıkartılacak e, dersler itibariyle söyleyebilecekleriniz var mı Şevket Bey? Yani Var tabii, yani her operasyon, şimdi biz, biz her operasyonun arkasında bir debriefing yaparız dediğimiz. Evet. Ama onun Onu raporu çıkmadı akşam. herhalde. Ben çünkü internet olarak çıkmadı. Hayır, evet. Daha i̇nternet sitesini yok, ee... yok. Daha koymadık. Gözden geçirdim. Bu akşam zaten galiba ya bu akşam ya yarın akşam bir singi şey yapacağız. Ondan sonra da dönüp şey yapacağız. Hani bir rapor yazılacak mı yazılmayacak mı ya yani yine bir yerde. Bir Ama göünen şu ki fm yani ee, tabii çıkartılacaklar var yani en azından yine her zamanki gibi vatandaş ne dersinizin bölgede siz kendi aramanızı kendiniz yapacaksınız. Bir, ikincisi vatandaş her zaman sizi yönlendirebilir oraya buraya buraya önemli olan gördüğünüz Alo. kesinlikle kesinlikle evet. duyduğunuz değil gördüğünüz operasyonda çünkü öyle şeyler duyuyorsunuz ki yok kaç defa bulundu kaç defa ortaya çıktı kaç defa yollarda görüldü ama hiç alakası olmayan bir yerden kardeşimizi kaybetmiş olarak bulduk. Evet. Ancak yani yine her zamanki gibi her zaman yapmamız bunu yapıyoruz ne yani, yani biraz ketüncülük deniyor kızıyor insanlar bize ama biz bildiğimiz işi yapmamız lazım bildiğimiz yere girmemiz lazım bir şekilde de. Çocuklar şimdi böyle. Yani çocuk, bundan önce çok çocuk operasyonu yaşadık. Öyle mi? Akut'un çok tecrübesi var mıdır bu vardı, konuda? var 4-5 tane kayıp çocuk operasyonumuz var. Evet. Oradan zaten harekete geçiyoruz. Yani çocuklar ilk anda yaklaşık olarak ilk uyuyup uyanana kadar bu işi oyunu zannediyor. Evet. Kaçıyor. Yani bir şey, Mesela çocuklar için 2 kilometre 3 kilometre diye, diyemezsiniz. Yetişkin için bir ölçünüz var. Bu adımda bu kadar yürüyor. korkunç. kuru bir anda bakıyorsunuz hiç tahmin 8 kilometrede aradığınız yeri 14 kilometrede çıkıyor. Allah Allah nedir bunun Tabii, sebebi? Akçakoca'da böyle bir operasyonumuz var bizim yani 8 kilometrede 9 sürede yürürüz 14-16'da bulduk. Evet. O aralıkta bulduk yani işte bir şey olmamış maşallah tazı gibiydi. Onun için yani bu işler yani öyle kolay çocuk operasyonu pek öyle kolay değildir. Çünkü oyun oynuyor korkuyor. Saklanıyor, ses vermiyor. Büyük yetişkin veriyor. Büyük yetişkine bağırın. İşte, Ahmet diye cevap verir ama bu da Pamir diye bağırdığı sözü cevap vermez. Ee, sabah uyandığı zaman biraz gerçekleri anlamaya başlar. O da kim bilir nereye kadar gitmiş olurdu. Buradaki demedi orman çok kötüydü. Bunu da göz ardı edilmemesi lazım. Öyle mi? Orman Adem, kötülüğünden dedi, kastınız çok nedir? Çok. çok araziydi. Çok e, şey, e, dut ay tut diyorum büyütlen dikeni vardı büyütlenle beraber onlar çok ağırdır. insanı da tutar evet ve çok daha yağ batar yani o da biraz belki de hani ya bu kadar büyütlen olan yemek girmez yemek arama bölgesini biraz daha farklılar kaydırılabilir miydi şimdi soruyoruz kendi kendimize evet bunlar hep zaman içinde te bize tecrübe oluyor hepimize ne kadarlık bir, bir alan e, kontrol edildi, dolaşıldı? Yaklaşık olarak e, tam bu televizyon kanallarının olduğu yerde merkezi, şeyi, e, merkeze bir e, tergel koyarsanız 3 kilometre veya 3,5 kilometrelik bir çapında bir daire tamamen kontrol edildi. Evet. O da zaten Zekeriya bölge, köy bölgesi biraz uskumlu köy galiba yukarıda ona doğru gidiyor. Hatta bir ara ben hani Hayıtsalardan gördüm. Zekeriyakoy'un bir tarafında da Eyyub var. Hani o ilk girmedik ama Zekeriyakoy'un çöpmaklarının %80'i arandığı gibi gözüküyor. Yani başarılı olan o yüzü belki de. Evet. Ormanda da tespit edildiği kadarıyla işte kuyu vesaire falan gibi yani insanların sağlığı açısından ciddi sorunlar olan noktalar da varmış herhalde. Evet. O bir tane büyük kuyu vardı gibi işte. Evet. Kuzey girişinden onu hemen zaten kapattırdık vesaire yaptırdık. Başka yerlerde de var. Siz gittiğinizde ama açık tabii, vaziyetteydi yani. Ya yani açık değil de tahtalar vardı ama terbeler evet. yani bir kuyuydu. Evet. Daha biraz sersildi galiba. Yani bu şekilde kuyuydu. Hani onu zaten kuyuyu o gece boşaltmaya çalıştık biz. Ee, şeylerde bir Yüzde sekseninden fazlası boşalttık. Ondan sonra aşağıda çamur olunca... Güven arkadaşlara bir şey çıkmayacağı anlaşıldı. Daha sonra devam ettik. Yani bahçelerden tabii meskul mal araması daha farklı. Yani orada polisin olması lazım, askerin olması lazım, sizi böyle birinin polisin götürmesi lazım. Evlere giriş evliliği, açısından. Yüklere, tabii. Mesela orada çok kalabalıktık, gönüllü dolu. E, Gönüllülerin arasında hiç bulmadığın insanlar da gelebilir. Evlere girer ama kurtarmak gitti evet. Ondan sonra yıklayayım taşını. Evet. Bu tür olaylarda Gerçeğe da çok böyle başa gelen... Geçti. Tabii aynen. Evet. Trafik kazasında mesela yardım ediyorum diye gelen insanlar arabadaki çantaları gerçeği, gerçeği çalabiliyor. Evet. evet. Ara, arabanın içindeki birçok eşyalı. O eşyayı... yatmamak lazım. Yani biraz ilk yardım bilen herkes aynı şeyi söyler. Beni kimse ellemesin. Beni gelsin. Bilen paketlisin hani. Bizim bir kafat Bilen kaldırsın. Çünkü biliyorsunuz biz de aileyi kurtarma meyakımız bizim çok. Tabii ki insanca bir şey ama kurtarken yanlış işler yapıp insanları zor durumda bırakıyoruz. Evet tabii yani e, kaza geçirmiş olan insanları karga tulumba hastaneye götürme merakımız oldukça yaygındır. Ama, yani evet. şöhretimiz de kötü o konuda. Evet diyor. şöhretimiz de kötü maalesef. Ee, Şevket Bey bütün bunlardan hareketle sizin raporunuz anladığım kadarıyla e, çeşitli sorumluluklar üstlenmiş olan e, AKUT e, üyeleri tarafından bir toplantı yapılacak mı? Yani operasyon değerlendireceğiz. Biz ne hata yaptık. Evet. Kendi içimizdeki hatalar, idari hatalar. Orada operasyonda neler gördük? Ne yanlışlar vardı? İşte ne yapıldı yanlıştı? Ne doğruydu? İşte aranmalı mıydı? Yani kendi aramızda bir hesaplaşma diyelim. Ondan sonra zaten herhalde operasyonun bir şeyi yayınlanır. Ya internet sitemizde kurulur. Ya jandarma yani. Çünkü şeyin, operasyonun. Ekip bir denli jandarma yaptı. Evet. İlk bölgeye geldiği için. Onun için onlara veririz. Onlar yayınlarsa yayınlayacaklar. Evet. Köpekli arama yapıldı mı bu olayda? Tabii ki özellikle ilk gece Cuma gecesi yapılan köpekli aramadan birim alınamadı. Evet. Çünkü çok kalabalıktı dediğim gibi. Köpeği buradan sokuyorsunuz aynı yere gidiyor. Köpek çünkü fazla insan istemez ararken. Tabii. O oyun oynuyor. şeydeki ee, Kayıp pişi onun için oyuncak. Tabii. Oyun. Oynuyor. Ee, ama gece e, saat 11'den 12'den sonra gönüllüleri özellikle e, davet ettik yarın gelmeleri için. Biraz çalışılması gerektiğini. Ve saat gece 1'den sonra, benim bildiğim kadarıyla 1-10 geçirilen köpekli ekip girdi. Köpekler, e, köpek sahipleri ve köpek antraları yaklaşık olarak sabah 7'ye kadar aradılar. Hatta vardır belki bilmiyorum ee, Twitter sosyal alemde, Twitter'da şey vardı bizim e, arama yapan köpeğimizin arabadaki hali. O yani böyle yanına insan oturuyor, kafayı kaldırıyor, insan otursun kafayı hemen oraya koyuyordu. O kadar yorgundu. Köpeği bıraktılar, bizim köpekçi arkadaşlar da kendi ekiplerine destek olmaya gittiler. Ee, köpekli aramada yaklaşık olarak... 6 saat aralıksız gece yapıldı ormanda ama hiçbir şey bulunamadı. Evet, ee, siz sanıyorum ki raporunuzu bu hafta içinde veya en geç önümüzdeki hafta önümüzdeki içinde hafta herhalde, evet, evet. internet sayfanıza koyarsınız. Ya evet. biz de ya bir şekilde Evet, akut.org adresinden dinleyicilerimiz de evet. rahatlıkla buna ulaşabilirler. Şevket evet. Bey, ben e, başlangıçta e, sizi tanıtmadım. O, akut üyesisiniz ama... E, Akut'un yönetim üyesiyim ben. Evet. Derneğin aynı zamanda saymanıyım. Bu operasyonda basın şeyini üstlendim. Sözcülüğünü? Ee, bizden her operasyonda bir kişi görevlendirilir. Benim de bu, bu operasyonda bir şeyim basınlarla ilişkileri yürütmekti. Evet. Ee, onun dışında da finans sektöründe profesyonel evet. olarak çalışıyorsunuz. Evet, evet, Peki evet. Şevket Bey size verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağlısınız, iyi günler efendim. Sağlım. İyi yayınlar diliyorum. Sağ teşekkür olun. ederim, Sağ olun. Hoşça Hoşçakalın, iyi günler. Evet efendim bugün Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programında ilk konuğumuz Şevket Keresteci idi. Akut'un basın sözcüsü bu hafta güvenli yaşam, iş sağlığı ve güvenliği üzerine bir program gerçekleştiriyoruz. Ee, i̇lk e, örneğimiz, konumuz Zekeriya Köy'de geçen hafta e, Küçük Pamir'in... E, ee, ...ölümle sonuçlanan, e, Pamir'in ölümüyle sonuçlanan olay idi biliyorsunuz. Evinden çıkıp yan taraftaki evin havuzuna düşüp boğularak ölen e, küçük Pamir. Bununla ilgili e, oldukça uzun e, saatler süren aramalar gerçekleştirildi. E, ve e, ilk konumuzu e, böyle ele aldık. Şimdi iş güvenliği konusuna geçeceğiz ama bir müzik parçası dinleyeceğiz. Arkasından Serkan Küçük'e iş güvenliği uzmanı arkadaşımıza bağlanacağız. Onunla da 3. Köprü'de gene geçen hafta hayatını kaybeden 3 işçimizle ilgili kaza olayını konuşacağız. Evet efendim şimdi müzik parçamızı dinliyoruz. <gülüyor> Açık Radyo'dayız, 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Birinci bölümünde Şevket Keresteci ile görüştük, AKUT'un basın sözcüsü. Şimdi Serkan küçükle görüşeceğiz, İş güvenliği uzmanı arkadaşımız, telefon hattımızda. Serkan merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler, sağ ol. Şimdi e, bugünkü programı güvenli yaşama, iş sağlığı ve güvenliğine ayırdık. Biliyorsun Zekeriya Köy olayını onu programımızın ilk bölümünde ele aldık. Üçüncü köprü iskelesi devrildi ve üç, üç işçi vatandaşımız öldü bu iş kazasının sonucunda. Şimdi büyük projelerden birisinde gerçekleşen ve teknolojik olarak da oldukça Üst düzeyde bir teknolojinin kullanıldığı üçüncü köprü inşaatında bu olayın nasıl olduğuna dair bir takım açıklamalar yapıldı. Hı hı. Ve öğreniyoruz ki işte beton pompasının hortumu bir türlü şeye çarpıyor Çalıkları. platforma. Bu kalıplara çarpıyor kalıpların e, yıkılmasıyla birlikte iskelede e, çöküyor ve üzerinde bulunan iş, üç işçi vatandaşımız da e, bu iş kazası sonucunda hayatlarından oluyorlar. Evet şimdi e, bir e, iş güvenliği uzmanı olarak konuyu eminim ki e, sen de gözden geçirmişsindir ne tür değerlendirmeler yapıyorsun ne dersin? Ee, şöyle birkaç bilgi vererek başlayayım mı inşaat Lütfen. sektörüyle ilişkili Lütfen. Lütfen. durum nedir ne değildir evet şimdi kamuoyunda zaman zaman bazı sektörlerdeki iş kazalarına yönelik algı yükseliyor bundan işte 3-4 yıl önce tuza tersanelerinden konuşuyorduk arada geçen zamanda maden kazalarından konuşuyoruz daha sonra da inşaatta ilişkin bu tür konulardan konuşuyoruz inşaat Özelinde biraz birkaç bilgi vereyim. Şimdi Türkiye'de 2012 yılında SGK'nın yayınladığı önemli göre Türkiye iş gücünün %7'si 1.709.000 kişiye tekabül ediyor. Bu inşaat sektöründe çalışıyor. Ve inşaat sektöründe yine SGK'nın yayınlamış olduğu istatistiklere göre 2011 yılında Mesela 7.749 tane iş kazası yaşanmış. 2012'ye geldiğimizde bu sayı 9.200'e çıkmış. 2011'de 570 ölümlü kaza yaşanmış. Sadece Ama inşaatta. 2012'de, 2011'de inşaat sektöründe 570 tane ölümlü kaza var. Evet. 2012'ye geldiğimizde kaza sayısı 256'ya düşmüş. Bunun yaklaşık 2011'de de 2012'de de 500'e yakında sürekli iş göremez sakat kalan kişi var. Evet. Şimdi böyle bir tablodayız. Bu 3. E, köprü özeli olması çok önemli bir şey taşımıyor aslında bakarsanız. Yani öznellik taşımıyor. E, i̇nşaat sektöründe bizim... Ee, kaza tipi olarak gördüğümüz kaza tiplerinden bir tanesi. Evet. Ve e, yine Türkiye'deki kaza tiplerine baktığınızda ilk 5 nedeni içerisinde, örneğin hani kişilerin düşmesiyle sonuçlanan 2012'de inşaat sektörü dışındakileri de dahil ettiğimizde 8500 tane kaza yaşanmış. Çok ciddi bir Şimdi rakam. Bu da bunlardan evet. bir tanesi. Biz hani rakamlarla konuştuğumuzda e, bu da bunlardan bir tanesi. Evet. Ama konunun özelinde baktığımızda bu tür kazaların artık gündemimizde olması gerekiyor mu, gerekmiyor mu sorusunun yanıtı ise bizi çok daha başka mecralara götürecektir tartışma olarak. E, Aç böyle kazaları duymuyor, görmüyor, yaşamıyor olmamız lazım. Evet, 2013 yılına ilişkin verilen rakam da iş sağlığı ve iş güvenliği meclisinin rakamı da. ...inşaat sektöründe... ...294 ölümlü kaza... ...söz konusu. Evet. E, meclisteki... ...arkadaşlarımızın... E, ...gayet sıkı çalışmalarla tuttukları... ...istatistiklerde... E, ...bu rakamları biraz daha... E, ...aslında olması gereken... ...noktalara oturtuyor. Evet. Evet. Yani şimdi neresinden ele alalım konuyu nasıl teknik olarak konunun oluş biçimlerine girersek aslında nasıl olması gerektiğine dair pek çok şey söyleyebiliriz. Evet. Evet. Bu konuyla uğraşan kişiler iskelenin nasıl daha güvenli yapılması gerektiğini, işte gece hangi saatte meydana geldiğini, o saatte yapılacak çalışmalarda alınacak güvenlik önlemlerini vesaireyi bilmiyorum izleyicilerimizi dinleyicilerinizi bu teknik detaylarla... Bence oluyor, kısa kısa oluyor vermek kısa kısa vermek kaydıyla evet. e, çok yararlı olur Serkan e, şimdi birkaç tane konudan başlayalım o zaman bizim ülkemizde bir mevzuat var diyor ki günde yedi buçuk saatten daha fazla çalışılmayacak işler vardır e, bunun içerisinde inşaat sektöründe sayıyor ama bugün Türkiye'de e, 11 saatten aşağı çalışan bir e, inşaat firması görmezsiniz. Evet. Bunun üzerine e, zaman ve projenin erkene çekilmesi gibi faktörlere eklerseniz bu süre 14 saatlere kadar çıktığı durumlar olur. Hani bu proje özelinde öyle miydi bilmiyorum ama zaman baskısı, e, kişinin yorgunluğu, algının zayıflaması bir kere önemli kaza sebeplerinden bir tanesidir ve mevzuatla burada bir uyumsuz sektörden bahsediliyor. Evet, zaten iç, iç sahibini de uyanmış. evet sahibinin de e, bu konuda daha e, temelin atıldığı günden e, talimatı var. E, çok hızlı bir şekilde e, gerçekleştirilmesini istiyorum dedi e, başbakan e, Sayın e, Tayip Erdoğan. Şimdi bu durumda bizlere düşen aslında çok da fazla bir şey kalıyor mu kalmıyor mu sorusu e, ortada duran bir sorudur. Herkes kendi bakış açısıyla bu sorunun yanıtını elbet verecektir. Ama bu zaman baskısı, maliyet baskısı gibi unsurlar bizim işimizde kaza tetikleyisi olarak gördüğümüz konulardır. Ve bu kaza incelenirken kök nedenlerinde bunun bir etkisi var mıdır yok mudur işin uzmanları ona karar verecektir. Evet. Bununla birlikte teknik olarak artık bir iskelenin Türkiye'de özellikle yüksekten düşmeyle sonuçlanan iskele çökmesiyle sonuçlanan kazaların yaşanmaması için de ulusal standartların ve mevzuatların bir tık daha güzeltilmesi ve bir zorunluluk haline getirmesi lazım. Türkiye'de mevzuatta iskeleyi Kimin denetleyeceği ve kimin kuracağına dair e, boşluklar var. Evet. İskele kurma uzmanı ve iskele denetleme e, sertifikasına sahip kişilerin sayısında eksiklik var. Böyle bir sistem yok. Ama yurt dışında bakıyorsunuz, pek çok ülkede iskeleyi kuran ve iskeleyi denetleyen ve hatta bağımsız olarak gelip denetleyip bu iskelede çalışılabilir izni veren yapılar var. Bu bir e, ufak apartmanda yapılacak iskelede çalışma da olabilir, bir köprü inşaatındaki iskelede çalışma da olabilir. Bir kere böyle bir e, boşluk var. Dolayısıyla böyle bir boşluk olduğu için ee, söz konusu kazada iskelenin tabii nasıl kurulduğu, nasıl denetlendiğine ilişkin ayrıntıları yerinde incelemeden bir şey söylememiz doğru olmaz ama bu borçluğun olduğunu tespit edelim. Evet. Ama ee, bu tabii ki e, esas yüklenici şirketin e, sorumluluğu içinde olan bir konu değil mi? Yani e, ayrı bir e, sorumluluktan bahsetmiyoruz. Tabi yüklenicinin sorumluluğunda Hatta dediğim gibi işte yurt dışı uygulamalarında yükleniciye tek başına bu sorumluluk bırakılmaz. Üçüncü taraf denetim kuruluşları gelir, denetler ve iskelelere yönelik bir güvenlik prosedürü hayata geçirirler. Şimdi bu bizim ülkemizde yüksekte çalışmalar, iskele güvenliği maalesef kanayan bir yara. Ve yılda evet. işte 8 bin 10 bin insan yüksekten düşüyor bizim ülkemizde. Bu da kayıtlara geçenler. Sayıtlara geçmeyenleri de göz önüne alırsanız şartı 3 gibi bir çarpan koymak lazım. Evet. Şimdi burada inşaat şirketi olarak bir Astaldi Ortak Girişim grubu ve İçtaş İnşaat Sanayi Ticaret AŞ'yi görüyoruz. Ki yabancı evet. ortaklı bir şeyden bahsediyoruz. Yani bu şirket diyelim ki Katar'da bir inşaat yapacak veyahut da Amerika'da bir inşaat yapacak hangi kurallara uyması gerektiği çok net ve bu konuda da tecrübesi olan özellikle Astalde açısından çünkü uluslararası evet. çalışan bir uluslararası şirketten bahsediyoruz. Yani çünkü bu Basında e, çeşitli açıklamalar çıktı. İşte efendim e, bu e, alt yüklenicilerle ilgili yönetmelik çıkmadı bilmem ne olmadı e, falan gibi e, bir takım e, işin mevzuat tarafının eksikliğine... E, Değinen bir takım açıklamalarla karşılaştık ama bu açıklamaların hiçbirisi geçerli değil, hukuki değil, doğru değil. Çünkü esas yüklenicinin üstlenmesi gereken bir sorumluluk. Alt yüklenici çalıştırsa dahi, taşeron şirket çalıştırsa dahi değil mi? Şimdi aslında yani kanun açısından böyle bir boşluk yok. Arada yönetmediklerde ufak boşluklar var ama kanun şunu diyor, işveren diyor üstlendiği işin tüm süreçlerinden sorumludur. Alt işveren olarak çalıştırdığı işçilerin de sağlığının ve güvenliğinin sağlanmasından müteselsin olarak sorumludur diyor. Kanun bunu çerçeveyi çizmiş. Yani, açık etti. açık belirtiyor. Ha, tabii yani işin hem hukuki boyutunda hem de teknik boyutunda bütün bunlar aslında bizim tarafımızdan çok net bilinen e, denetimlerde de yıllardır denetlenen, uygulanan bilinen şeylerdir. Kanun açısından bir boşluktan bahsedemeyiz. Yönetmediklerde az önce saydım benim de saydığım bir iki tane e, konu hakkında boşluk vardır. Ama son tahilde bir organizasyonun sağlıklı yürümesi, çalışanların sağlığının korunması ve güvenliğinin sağlanması açısından e, işveren sıfatına haiz her kim ise her kimler ise e, tamamen sorumludur. Evet. Bu bizim açımızdan iş hukukunda ve iş sağlığı güvenliği hukukunda e, bu işin artık ABC'sinin ağasındır. Öyle söyleyeyim. Evet. E, şeyin e, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin 2014 yılına ilişkin Verdiği rakam da enteresan Serkan. İlk 95 günde 87 inşaat işçisinin kazalar sonunda öldüğünü belirtiyor. İş kazaları sonucunda hayatlarını kaybettiklerini belirtiyor. Yani inanılmaz rakamlar bunlar. Avrupa'da iş kazalarıdaki can kaybı açısından bir numara olduğumuzu biliyorum. Sanıyorum dünyada da önemli bir sırayı. E, işgal ediyoruz herhalde. E, benim Yani kaza sayılarımız itibariyle tabii e, bizim Sosyal Güvenlik Kurumu istatistikleri üzerinden konuşuyoruz. Resmi anlamda baktığımızda e, yılda ortalama Türkiye'de e, kayıtlara geçen 120 bine yakın e, kaza yaşanıyor. Ve binle yıllara göre 1700 arasında ölümlü kaza yaşanıyor. Ama SGK bu konuda çok da sağlıklı bir istatistik sistemine sahip olduğunu ileri süremeyeceğimiz bir kurum. Çünkü mesela 2014'teyiz şu anda yayınladığı istatistik 2012 yılına ait. 2012 yılında yayınladığı istatistik de 2012 yılında bakabildiği kazaların sayısına ait istatistikler. Yani aslında karnımızdan konuşuyoruz. Evet. Dolayısıyla meclisteki arkadaşlarımızın yaptığı çalışma son derece kıymetli bir çalışma. Resmi İstatistik Kurumu'nun çok önünde giden bir çalışma ama onların da erişim alanları, basın taraması ve duyumlar üzerinden gittiği için o da şey değil. Belki 87 değil, 187 gerçekten bilmiyoruz şu an. Evet en az diye veriyor zaten iş güvenliği meclisi bilgileri. Evet. Yani evet. onun üstündeki sayıların da söz konusu olduğunu fakat o bilgiye ulaşamadıklarını belirtiyorlar ki çok yerden de bilgi toplamalarına rağmen maalesef böyle bir durum var doğru Tabii yani biz e, veri üzerinde sağlıklı veri üzerinde e, politika geliştirilir SGC'nin kimi e, hani başka bir, bir resmi merci olmadığı için dikkate almak zorundayız ama onun da yayında da az önce söylediğim gibi 2012 yayınladığında aslında o güne kadar bakabildiği 2010-2011 dosyalarına falan bakarak bunu yayınlıyor. Yani kanunumuzdan konuşuyoruz. Ben şöyle bir kısa yol geliştirdim kendime. E, açıklanan resmi bir hissetlik varsa çarpanın güçtür minimum. Evet. Tabloyu öyle okumaya çalışalım. Evet biz tabi burada hep iş kazalarından bahsediyoruz ama yani e, işte biliyorsun Eminönü İsküdar vapur iskelesinde geçen hafta pusetinden kayıp düşen çocuk olayı var. Ondan önceki hafta arabalı vapurdan düşen e, araç var. Yani bunları akıl almıyor. Nasıl böyle şeyler olabilir? Nasıl gerçekleşebilir? Sonuç olarak bir e, feribota e, araba bindiriyorsun ama öyle yarım yamalak bindiriyor ve o kadar hızlı bir şekilde harekete geçiyorsun ki araç düşüyor ve sonucunda da tabii e, can kaybıyla vatandaşlarımızın Can kaybiyle sonuçlanan yeni bir olay ortaya çıkıyor yani sadece iş kazaları değil Onun dışında işte trafiği Murafii de ele alırsak zaten inanılmaz bir sayıya ulaşıyor tamamen tedbir almamaktan kaynaklanan tamamen bilinçsizlikten kaynaklanan dikkatsizlikten kaynaklanan olaylarla karşı karşıyayız Vallahi biraz şu ee... Şu iki kavramla belki karşılamak lazım olayı güvenlik kültürünen bir kavramdır. Evet. Şimdi bizim e, işte doğu batı ikilemi üzerinde şarkı farklılığı üzerinde giderseniz şarkın topraklarında güvenlik kültürünün yeşermesinin son derece zor bir konu olduğunu ben 20 yıldır 25 yıldır bu işlerle uğraşan bir insan olarak artık tespit etmiş durumdayım. Güvenlik kültürü top bir bakış açısı ve en nihayetinde dönüp dolaştığı yer, demokrasi kültürüyle, insan haklarıyla, insanın varlığına değer vermekle alakalı bir e, toplam zihniyet aslında bakarsanız. İş yerinde bir toplumun bir parçasının çok güvenli olması, vapurda çok güvensiz olması gibi bir şeyden bahsetmiyoruz. Harmonik salınıyoruz hepimiz. Evet. Kahvede de öyleyiz, okullarımız da öyle, iş yerlerimiz de böyle. Güvenlik kültürü kavramı gerçekten önemli bir kavramdır ve dönüp dolaştığı yer hakikaten demokrasi kültürü insanın kendi yaşam hakkına, kendi e, temel haklarına sahip olmasıyla alakalı bir şeydir. Bizde yöneltilen işleştirilerin önemli bir kısmı a, işveren e, şu yeterli önlemleri almadığı için, şu kazalar oluyor e ama işveren de bireysel olarak baktığınızda bilmiyor ki ya da bilse bile uygulamamasının önünde o kadar kolaylıklar var ki kısa devreler var ki mühim olan e, hepimizin bu çevre hakkına e, işte kentsel dönüşüme ve benzeri konulara itiraz ederken güvenli çalışma alanlarına sağlıklı yaşam alanlarına da aynı zamanda sarılmamızın vakti geldi. Onun için meclisteki arkadaşların konuyu bu açıdan ele alması, kamuoyuna e, mal etmesi falan son derece önemli bir konudur bana mı sorarsanız. Evet çok doğru söylüyorsun çünkü bütün bunlardan çıkan sonuç dediğin gibi güvenli yaşam kültürünü. ...nasıl edineceğimiz sanıyorum önümüzdeki programlardan birini bütünüyle bu konuya ayırmamız gerekecek. Çünkü bugünkü sınırlı zamanımızda ancak şu ana kadar konuştuğumuz kadarıyla yetinebiliyoruz. Bu güvenli yaşam kültürü üzerinde yeniden birlikte durmak isteriz Serkan. Sana çok teşekkür evet, ediyoruz evet, programımıza katıldığın için... Ee, başarılar, iyi çalışmalar diliyoruz. Kolay gelsin. İyi yayınlar, ediyoruz. sağ ol. Orada kal canım. Sağ ol, iyi günler. Evet efendim. Şimdi programımızın e, son bölümünde de e, Hakan Tok Toksöz'de görüşeceğiz e, kendisine. Şu anda bağlandık herhalde. Evet Hakan Bey merhabalar. Merhabalar. Ee, Evet İzmir Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu olarak ülkemizde iş sağlığı ve güven, güvenliği alanında e, ortak sağlık ve güvenlik birimi gerçekleri OSGB gerçekleri üzerine bir rapor hazırladınız. Bu rapordan kısaca bahsedebilir misiniz? Ortak sağlık ve güvenlik birimi nedir? E, ne gibi özelliklere sahip ve siz bu raporu neden hazırlama ihtiyacı duydunuz? Evet, teşekkür ederim. Şimdi biliyorsunuz iş sağlığı ve güvenliği yasası 2013'te birçok maddesi yürürlüğe girdi. Bu 2013'te giren maddelerden en önemlilerden birisi de iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin taşere edilmesi. Yani taşerona devredilmesi. Daha bir başka bir deyimle iş yeri dışında... E, kurulmuş şirketler tarafından iş ve güvenli hizmetlerinin verilmesinin önü açıldı bu yasayla birlikte. Zaten daha önceki torba yasalarla falan bu düzenlemeler getirilmişti. Biliyorsunuz ülkemizde çok iş kazası oluyor. Avrupa'da birinciyiz. Dünyada üçüncüyüz. E, geçtiğimiz hafta yaşadığımız İstanbul'daki kazalar biliyorsunuz gündemde. E, bu iş kazalarını azaltmak için çözüm dışarıdan hizmet alımı olabilir mi? Yani İş yeri dışından gelen e, iş güvenliği uzmanı veya iş yeri hekimi veya diğer sağlık personeliyle bu hizmet yürütülebilir mi? E, bu nedenle araştırma yaptık. Bir yıl gözledik, izledik. Acaba bu şirketler bu hizmetleri nasıl verecekler? Etkili olacak mı? E, i̇ş kazaları azalacak mı? Meslek hastalıkları azalacak mı? Şimdi Bir yıllık gözlemden sonra, izlemden sonra Rapor oluşturduk. Ben size kısaca şey yapayım. Lütfen. E, özetleyeyim. E şimdi e, bu gözlemde meslek hastalıkları azalmadı. Meslek hastalıkları daha doğrusu çoğalmadı. Çünkü meslek hastalığı tespiti yapılmıyor. Bu bir yıllık gizlemde hiçbir OSGB'nin meslek hastalığı tespit ettiğini görmedik. Yani bakanlık bildirmedi Çalışma Bakanlığı. İş, peki OSGB'ler, bu şirketler... Aldıkları iş yerlerinde iş kazalarını azalttığımı tabii ki somut bir değerlendirme yapmak zor. Ama çalışma Bakanlığı yapabilir. Hangi şirketler hangi yere hizmet veriyor ve nerede iş kazaları daha çok oluyor? Bunu yapmak pek hala mümkün ama bizim gözlemimiz iş, iş kazaları azalmadı. Biliyorsunuz işçi sağlık e, şeyleri kuruldu artık. Her ilde meclisleri kuruluyor. İstanbul'da da var. İstanbul'daki meclisin açıkladığı her ay neredeyse... 100-120 e, iş kazası olmaya hala devam ediyor. İş kazaları devam ediyor. E, biz aslında OSGB'ler iyi çalışırlarsa çok faydalı hizmetler de bu iş ve güvenliği konusunda verebilirler. Bunu savunuyoruz. Nitekim iyi çalışan OSGB'ler de var. Yani biz hepsini tek e, şeye alamayız. Evet sizin yeşil ışık kırmızı ışık olarak e, özetlediğiniz bir tab tabl tablonuz var. Evet efendim. Evet. Yani genelleyemeyiz ama şöyle diyebiliriz, OSGB'lerden iyi çalışanlar var ama ne yazık ki piyasanın %70'i iyi çalışmıyor. Biz şimdi iyi çalışan, iyi çalışmayan OSGB'lere, etik çalışmayan OSGB'lere kırmızı OSGB diyoruz. İyi çalışan OSGB'lere yeşil OSGB. Yani kırmızı ışıkta dur, yeşil ışıkta geç. Kırmızı OSGB'ler ne yazık ki alana zarar veriyor. Çünkü mevcut olan iş güvenliği uzmanı Mevcut olan iş yeri hekimini işten çıkartıp daha ucuz bir teklifle ben size bu hizmetlere daha ucuza verdim deyip kendi giriyor şirketlere. Ee, biliyorsunuz Türkiye'de iş kazaları en çok 50'den az işçi çalıştıran yerlerde oluyor, küçük işletmelerde oluyor. Ama o SGV'ler hiçbir zaman burayı hedeflemiyor. Gözleri hep büyük şirketlerde zaten e, belli standartları oluşturmuş şirketlerde oraları alalım daha çok para kazanalım. Gelin küçük şirketleri alın bakın sanayilerde bir sürü küçük şirket var onlar da iş kazaları çok oluyor. Hayır orası değil biz işte kaymak, kaymak iş yerlerine gideceğiz. O yüzden iş kazaları ne yazık ki azalmıyor. Bizim ümidimiz iyi çalışan o SGB'ler alsın. Bakanlık iyi bir denetleme getirsin, iyi bir denetleme sistemi getirsin ve iş, iş kazaları azaltın istiyoruz. Evet, sizin İzmir'de tabip odası olarak bu konuda yaptığınız herhangi bir denetim var mı? Bir çalışma ve izleme yapıyorsunuz ama ben yasal bir e, denetim olanağından e, söz ediyorum. Böyle bir olanağınız var mı tabip odaları olarak? Biliyorsunuz bu sağlığı ve güvenliği alandaki denetleme yetkileri alındı elimizden. Yani eskiden tabip odaları e, iş işte iş hekimi, Görevlendirme, iş yeri hekiminin eğitimleri nasıl, eğitimler yeterli mi, kaliteli hizmet veriyorlar mı? Bunlar konusunda denetleme yapabiliyordu. Şimdi artık e, tep odaları, işte meslek odaları, e, mimarlar odaları, mühendis odaları artık bu eğitimleri veremiyor. İş güvenliği uzmanlar iş yeri hekimine. E, veremediği, eğitim veremediği kişinin eğitimini nasıl denetleyeceğiz? Denetlememiz mümkün değil. Biz gidelim diyoruz, o SGB'leri denetleyelim. Ama böyle bir yetkimiz de yok. Çünkü... Şeyde hiçbir şekilde hem yasada hem yönetmeliklerde tabi odasının adı dahi geçmiyor. Mimarlar odasının meslek odalarının adı dahi geçmiyor. Dolayısıyla biz çekimlerimizi denetleyemiyoruz. Hatta bir şirket doktor alırken acaba sahte doktor mu gerçek doktor mu biz hani e, şeylerini, e, kayıtlarını meslek odası kayıtlarını bile inceleyelim diyoruz. Bu da yok. Direkt iş yerleri şu an çalışma bakanlığından bir kartı programından bu hekimlere yetki alıp çalıştırabiliyorlar biz diyoruz mesleki açıdan da denetleyelim hekimleri ama bu yetkimizde yok biz ancak şu an yaptığımız e, izleme, ortamı izliyoruz iş yerlerini, iş kararlarını izliyoruz e, o şekilde e, fakat şu an mesleki denetlememiz yok bizden yani yetki almayan bir hekim şu an o SGB'lerde çalışabiliyor gelin bizden yetki alın diyoruz tapo yetki söyledik Hayır, sizden gerek yok biz çalışma bakanlığından alıyoruz diyorlar o yüzden artık hekimler şeyimizde kalmadı ama bundan bir üç sene önce yapabiliyorduk. Evet, yani şu anda bu tamamen Çalışma Bakanlığı'na bağlı çalışan bir yeni düzen ve tabip odaları Sağlık Bakanlığı vesaire bu yeni düzenin izleme ve denetleme sorumluluklarında yer almıyor. Sağlık Bakanlığı içinde bunu söyleyebilir miyiz? Evet şu an denetleme yetkisi Çalışma Bakanlığı Tamamen Çalışma Bakanlığında. E, çal evet ama Çalışma Bakanlığı da şu an biliyorsunuz OSGB'ler bini aştı Şu an e, 1090 sayıları e, 1000, Bu kadar çok OSGB'yi Çalışma Bakanlığı elindeki müfettişlerle denetlemesi zor Zaten mevcut işyerlerini denetle denetleyemiyorlar Bir de OSGB'leri nasıl denetleyecekler OSGB'lerin çünkü çok açıdan Denetlenmesi gerekiyor işte mali, maliye açısından denetli e, gere gerekiyor Çalışma Bakanlığı açısından hatta Sağlık Bakanlığı açısından da belli denetlemeleri, denetlenmeleri gerekiyor ama şu an hiçbir dediğimiz denetlemelerin yapılmıyor şu ana kadar e, kapatılan OSGB SGB sayısı benim bildiğim 10 civarında Evet. E, acaba Hakan Bey bu raporunuzu e, parlamenterlere e, ulaştırdınız mı veya ulaştırmayı düşünüyor musunuz onun dışında ...kendi bakanlığınıza yani Sağlık Bakanlığı'na harekete geçmesi için bu raporu iletecek misiniz? Bu, bu konuda bilgiyi de almak isterim. Bu rapor yayınlandığında büyük şey, alanda büyük bir etkisi oldu. Çok kişiden çok özellikle meslek odaları işte işçi kesim, hatta işveren kesimden dahil şeyler geldi... Biz bir konunun böyle olduğunu bilmiyorduk. Bu şekilde biz işte bu konun farklı şekilde lanse edilmişti diye çok şey aldık. Biz parlamenterlere yalnız İzmir milletvekillerine gö gönderebildik. Yani diğer milletvekillerine göndermedik. Daha çok e, sağlıkla ilgili İzmir milletvekillerine gönderdik. E, diğer yerlere çok ulaşmadı sanıyorum. E, ama e, raporu güncelleyip tekrar yayınlayacağız. Ve bu sefer şey e, biraz daha... Geniş kesime, Geniş kesime yayınlayacaksınız. Peki Hakan Bey size çok teşekkür ederiz. Verdiğiniz bilgiler için e, kolaylıklar diliyoruz. İyi çalışmalar. E, teşekkürler tekrar efendim. ...ve de başanlandırıyoruz, çok teşekkürler. Sağ olun. Gizmetten yani sevgiler. İyi günler efendim, sağ olun, İyi çok günler. teşekkürler. Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında... ...konumuz güvenli yaşam kültürü, iş sağlığı ve e, güvenliği idi. Aynı zamanda e, Ortak Sağlık Güvenlik e, Birimi e, raporunu da e, sizlere ilettik